Çok mühim tembih. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın, her sözünde, her işinde, Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker. Ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere